Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Ee, çok sevimsiz bir dönemin en sevimsiz haftalarından birini geçirdik. Ee, hani bu konuyu çok da fazla tekrar etmek istemiyorum. Ee, hepimiz çok üzgünüz. Ee, ama bir yandan iyi bir şeyler oluyor, iyi bir şeylerin olmaya devam etmesi de gerekiyor. Ee, Açık Radyo bu iyi şeylerden bir tanesi. Ve e, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını dün başladı. Bizim e, on buçuktan sonra burada da devam edecek. Arayıp destek olabilirsiniz. Destek olmalısınız. Destek olunuz. E, ben bugün için benim için çok özel olan iki kitabı seçtim. E, Sevgi temalı iki kitap. E, Mikal itin yazdığı Beni Kucakla ve Gönül Kuşu daha önce hep söz ettik çocuk kitap bazı çocuk kitaplarının aslında çocuk kitabı olmadığı ve her yaş için olduğunu söylemiştik. Bu iki kitapta öyle. kesinlikle bu kitaplar herkese hitap ediyor. Öncelikle Gönül Kuşu ile başlamak istiyorum. Gönül Kuşlu Kuşu, Kuşu Mika Susnin'in en ünlü eseri. 10 yıldan uzun süre oldu e, basılalı ama e, 20, 20'den fazla dile çevrilmiş. E, milyonlarca e, baskı yapmış e, ve e, çok e, yaşı olmayan. Yani bütün e, internette her farklı dillerde de herkes aynı şeyi söylüyor. Bu kitabın yaşı yok ve herkes okumalı bu kitabı diye. E, gönül kuşu hepimizin içinde yaşayan... Tek ayağının üzerinde duran bir kuşu anlatıyor Hepimizin içinde bir gönül kuşu var Biz ne hissedersek aynısını o da hissediyor İçimizde çok derinlerde bir yerde yaşıyor bu kuş Ve onu görmesek de orada olduğunu biliyoruz Duygularımız incinirse gönül kuşu da inciniyor Biz ne hissedersek gönül kuşu aynısını hissediyor ee, tek ayağının üstünde acıyla dönüp duruyor ya da biz çok sevinirsek gönül kuşu, kuşu e, zıplamaya başlıyor. Gönül kuşu aslında çekmecelerden oluşuyor. Üstünde bir sürü çekmecesi var ve e, her çekmecesinin özel bir anahtarı var ve o kutuları sadece gönül kuşu açabiliyor. Ee, diğer ayağıyla açıyor. Onu da boynunda bir anahtarı var. Tek ayağının üstünde durup Boşta kalan ayağıyla da çekmecelerini açıyor. Ee, eğer sen o sırada mutlu hissediyorsan gönül kuşu gidiyor mutluluk kutusunu açıyor. Ya da kederliysen keder kutusunu açıyor. Kıskançlık, umut, sabır, sabırsızlık, nefret, sevgi hepsi için e, bir e, kutusu var gönül kuşunun. Bazen e, sen bir şey hissetsen bile gönül kuşu seni dinlemiyor ve kendi bildiğini okuduğu da oluyor. Eee ve işte bu, bunun üzerine, duygular üzerine birçok şeyi anlatıyor kitabın devamında çok güzel resimlerle birlikte. Ee, önemli olan diyor gönül kuşunu, e, gönül kuşumuza kulak vermemizdir diyor Mikhail Sumimit e, gönül kuşundan bahsederken. E, kutularında kapalı kalmış olan duygularınızdan söz ediyor ve e, o duyguları kimimiz duyarız bazen hiç duymayız. ...bazıları gönül kuşunun hayatlarında yalnızca bir kere bile duyabilirler diyor. Önemli olan geceliğin, herkes uykudayken gönül kuşunuzu bir kulak verin diye çok güzel bir finali var kitabın. Bu, ee, bu çok benim de hani çok sevdiğim, çok önerdiğim, bunun hakkında Bir Dolap Kitap'ta da yazmıştık zaten. Evet. Çok güzel bir kitap. Evet. Bana ilk çağrıştırdığı şey, e, bu kitapla ilk karşılaştığımda ilk çağrıştırdığı şey aslında Kızılderililerin e, bir yaklaşımıydı. E, onu da zaten yazmıştık evet. o zaman da. E, hani bizde hep şey var işte akıl filan de böyle bir, bir şeyiz ya böyle akıl filan öyle bir duruşumuz var. Sonra işte ne bileyim yani duygularına düşünme falan deriz mesela işte. Duygusal davranıyorsun ama. Yani duygusal bu tepkiler falan bir şeyler deriz hep. Kızılderililer de diyor ki kalbinizle düşünün. Yani biz ondan sonra onlardan alıntı yapıyoruz ya işte son nehirde kuruduğunda paranın yenmediğini anlayacaksınız filan. Onu diyorlar yani. Gönül Kuşu'nun da böyle bir yanı var benim için. Evet. Hani e, Bu sadece duygularla ilgili bir kitap değil aslında. Duyguyla aklın uzlaştığı bir yerde bu kitap evet. gibi geliyor bana. Yani ben zaten çok e, hızlı ve yüzeysel anlattım. Şimdi aslında e, Gönül Kuşu üzerine uzun uzun konuşmaya kalksak söyleyecek çok şey çok var. Yani şey var. çok e, kısacık, çok yalın bir kitap ama... Çok Derinliği, dolu, çok yüklü bir kitap. O kadar fazla ki yani evet. o ilk okuduğun zaman zaten böyle bir e, insan duralıyor, duralıyor düşünüyor evet. ve bir sindirmek istiyor. Çok önemli bir konu daha var ona da değinmeden geçmeyelim. Diğer kitap içinde e, aynı şeyi söyleyebiliriz belki ama e, çocukların duygularını ifade etmeleri konusu çok önemli. Evet. Yani buna engel olduğumuz için mesela ağlama diyoruz. Halbuki ağlaması lazım onun Hı -hı. o zaman yani. Duyguları ifade etmek, o duyguları göstermek, paylaşmak konusunda... Ee, çok tutuk olabiliyoruz ve bunu çocuklara da geçiriyoruz. Oysa hani bu kitap da iyi bir kanal açıcı olabilir. Evet. Ee, o yüzden de çok önemli. Çocukların e, kendilerini ifade etmelerini sağlamak diyemeyeceğim tabii ama hani bir yol açmak, bir yol ararken e, kullanılabilecek araçlardan biri diye düşünüyorum. Evet. Ee, Mikael diğer kitabı her iki kitap da bu arada Mavi Bulut yayınlarından çıktı ve e, Fatih Erdoğan'ın ee, çevirisiyle e, Türkçeye kazandırıldı. Diğer kitapta beni kucakla adını taşıyor. Ee, burada da yine sevgiyi ifade etmenin en en e, önemli e, hareketlerinden biri kucaklaşma e, ve kucak kucaklaşma dili üzerine bir kitap bu. E, çok şiirsel hani. Bir şiir gibi e, yazılmış bir e, metni var. Önce gök var oldu sonra yer bitkiler ve hayvanlar var oldu sonra ve insanlar ve bütün bunlar var olurken bir şey daha var oldu kucaklaşmanın dili diye başlayıp işte ilk insandan itibaren e, işte yeryüzünün. E, ...evrenin yaratılışından itibaren... ...işte kucaklaşmalar, kucaklaşmaları... ...kucaklaşma tarihini anlatıyor aslında. Ee, i̇şte gökyüzü... ...yeryüzünü kucaklıyor. Ee, ondan sonra... E, ...bitkiler, hayvanlar... ...birbirlerini e, doğa, çiçekle... ...kelebek birbirini kucaklıyor. Ee, dağ kayayı... ...kucaklıyor. Bunları çok... ...tatlı tatlı anlatıyor. Güzel bir dille... ...işte e, anneyle babanın... ...kucaklaşmasından e, bahsediyor. E, ama... Kucaklaşma e, ancak iki kişiyle olabilir diyor. Kendini nasıl kucaklayabilir ki insan? Hmm. diyor ve kim kimi kucaklayabilir ki ağaç kuş olmasa, kimi kucaklayabilir ki dağ kaya olmasa diye e, bu sefer tersten bir anlatımla e, farklı bir bakış açısından e, anlatmaya devam ediyor ve kucaklaşma türlerinden söz ediyor. İşte e, kucaklaşma kimileri tüm bedenleriyle yaparlar bu eylemi diyor. Kimileri usulcacık parmak uçlarıyla bazı insanlar sadece gözleriyle kucaklaşırlar diyor. Kocaman kucaklaşmalar vardır diye böyle kollarını açmış bir e, figür görüyoruz ve gökyüzünü bile sığdırır o kucaklaşmanın içine. Bazen ellerimiz kucaklaşır. Sevinçli kucaklaşmalar neşeli e, ya da işte yalnızlığı gideren kucaklaşmalar yani böyle e, anlattıkça bir bakıyorsun ki o kadar çok Kucaklaşma varmış ki ve her birini e, düşündüğünde e, yani ben de öyle oldu. Başka bir sahne gözümün önünde canlanıyor. <gülüyor> yeni bir tane daha bulabilir miyiz acaba bir de öyle bir olabilir. arayış olabilir <gülüyor> olabilir e, ve e, kucaklaşmanın dilinde sözcükler yoktur ve hiçbir kucaklaşma boşuna değildir ve her şeyden çok umut ettiğimiz şey kucaklaş kucaklaş kucaklamamızın sonsuza dek sürmesidir diye yine e, güzel bir finali var. E, yani Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hani bu tür e, kitaplar, bu tür yaklaşımlar, bakış açıları bunlar aslında vaha gibi e, evet. karşımıza çıkıyor. Birden özellikle şu son dönemdeki e, hani giderek şiddetlenen kin boşalması, hani yani bu kitaplara e, ve evet. benzer başka güzel şeylere yani e, gerçekten duygu, çok ihtiyacımız var. Ve... E, duyguların ifadesi çok önemli. Kendimizi tutmayalım. yani <gülüyor> Bir sürü gereksiz şey yapıyoruz ve e, hiçbirine gerek yok aslında. E, bu iki kitap da e, böyle hani kendini kötü hissettiğin anda okuyup da birazcık mutlu hissedebileceğin kitaplardan ikisi Sunun e, Sununit'in yazıp e, ilk kitapta Gönül Kuşu'nda e, Nama Golomb'un resimlediği ee, Beni Kucakla'da da Vanessa Levin'in resimlediği ki resimleri ve kitabın güzel, dili evet. e, yalın anlatımıyla e, çok güzel uyuşmuş. İki kitap Mavi Bulut yayınlarından çıkan Gönül Kuşu ve Beni Kucakla. Evet şimdi bir e, müzik arası vermeliyiz artık herhalde. Evet e, sevgiden devam edelim. Tamam. E, The Beatles çalacak All You Need, all you need Is Love.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 nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be, there's no way you're meant to be. Love is all in Love is all Love is all Love is all Love is all Love is all in me Love is all Love is all in me Love is all Love is all in me Love is all in me Merhaba. Bir dolap kitap devam ediyor. Açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını e, bizim programımızdan sonra başlayacak ama şimdiden e, destek vermek isterseniz diye telefon numarasını hatırlatalım: 0212 343 41 41. Evet, ilk bölümde. E... ...sevgiden, duygulardan... E, ...bahsettik. iki çocuk kitabından... ...söz ettik. E, şimdi bir de... ...uzlaşmadan söz edelim. Evet. E, uzlaşma da herhalde... E, ...en çok... ...ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi... ...uzun zamandır. Ve bu konuda da çok güzel bir... ...çocuk kitabı var. E, çocuklardan da... ...öğreneceğimiz çok şey var zaten. E, yapı Kredi yayınlarından... ...çıktı yakın zamanda... ...Köprüyü Geçerken Dev ile Ayının... ...Öyküsü adlı bir kitap... Heinz Yaniş tarafından e, yazılmış ve Helga Bans tarafından resimlenmiş bir kitap bu. E, kitabın Türkçe çevirisini Serhat Yalçın yapmış. E, Devli Ayı'nın öyküsünü aslında biz e, iki inatçı keçi öyküsü olarak da biliriz. Türkçe çok anlatılan masallardan biridir. E, i̇ki inatçı keçi e, işte tokuşurlar köprünün üstünde inat ederler. Ee, hepsi de önce ben önce ben yani ikisi de önce ben önce ben der ee, sonunda o derece tokuşurlar ki köprüden yuvarlanırlar ve herkes kaybeder ee, işte bu öyküyü e, düşünün şimdi ama uzlaşma üzerinde evet, yani bir yere kadar aynı <gülüyor> evet, hikaye aynı. aynı şekilde akıyor şimdi ama kitabı... bir noktada farklılaşacak değil evet, mi? evet tabii bir noktada farklılaşıyor ee, kitap böyle çok güzel panoramik bir e, manzarayla panoramik manzara ne demekse neyse açılıyor ee, işte bir nehir var nehirde e, bir anne çocuk var mesela işte suya giriyorlar falan çok güzel bir kayık asılı ileride çok uzakta bir yerde e, böyle kayalık tepeler var işte bu ta o tayganın bağırdığı yerde yani baya uzak bir yerde kayalık tepeler var e, o tepelerin üzerinde bir köprü var köprünün işte daha birbirlerini görmemişler tepeye tırmanıyorlar bir tarafında biri var bir tarafında bir başkası sonra yakın plana geldiğimizde bir görüyoruz ki bunlardan birisi bir ayı kocaman bir ayı diğeri de e, dev bizim bildiğiniz koca dev e, <gülüyor> İsyankar tayga e, bu olaya şimdiden tepki gösteriyor ama uzlaşmayla bitecek ee, köprünün ortasında e, bir araya geliyorlar, karşılaşıyorlar yani e, devle ayı e, ve e, birbirlerini kesmeye başlıyor. Hani vardır ya bizim mahalle delikanlılarının o horozlanmadan az önce... E, Hani ısınma turu attıkları bir sahne vardır. Gözler birbirine dikilir böyle hırt hırt bakılır birbirine filan. Hani sonra göğüs göğüse gelinecek ve arkadaşlar tarafından ayrılmak umulacaktır tabii ama... henüz oraya gelmeden önceki sahnedeyiz. Burada da sahnedeyiz. resimlerde evet, adeta kamerayla res... zoom yapılmış değil mi? Evet evet yani bu açılar çok güzel. Yani aslında onları da anlatarak geçeyim o halde. Ee, mesela köprüde karşılaştıkları sahneye biz e, yukarıdan bakıyoruz. Yani... Tam olarak yukarıdan aşağıya bakıyoruz bir e, karga uçuyor biz karganın da ensesini görüyoruz ve onun kanadından bakıyoruz yani devle ayının karşılaşmasına aşağıda e, nehir nehirde küçücük işte kayıklar var ve zaten o hani içi çekilir ya insanın yüksekten evet. böyle bir, bir hop eder ya tam da öyle bir şey yani böyle kırık döpükte bir köprü. Çok tedirgin ediyor insan. Hayır bu köprünün üzerinde bu iki devasa yaratık zaten hani çok akıllara ziyan. Ee, i̇şte sonraki sahnede bu karşılaşmanın gerçekleştiği sahnede işte ayı böyle çok sert keskin bakışlarla bakıyor ve biz devden e, ayrıntılar görüyoruz. Önce cüneyt gözler. Tabii tabi o da öyle bakıyor gerçekten cüneyt arkın <gülüyor> bakışları. Ondan sonra işte e, hani duruyor o çeneyi öne çıkarma hareketi, gözlerin kısılması vesaire. <gülüyor> Ondan çene de çene ama yani o da ayrı. Ve ee, işte bir sonraki e, sahnede hani işte orada ayının Hani durduğundan bahsediyor hiçbir şekilde. Kıpırdamaya niyeti hı hı. olmuyor. Anıtsal bir duruşu var. Tam karşısında dev bakıyor bu sefer ayıya. Diğer sahnede. Ayıdan benzer ayrıntılar alıyoruz. İşte burnunu dikmiş havaya. İşte gözleri o keskin e, yine bakışları atıyor falan filan. Bu arada devin burnu biraz kıllı. Ondan sonra. E, ve, ve sonra geldik. bu çok önemli bence. Yani bu açı çok önemli. E, köprüyü görüyoruz yandan. O incecik tahtaların hı hı. kesitini gördüğünüzü düşünün. İşte aşağıda nehir yine küçük bir kayık var kayalar vesaire ve devasa iki ayak o köprünün üzerine duruyor manzara bu ve bu tabii çok güçlü bir etki yaratıyor yani onları ne kadar inatçılar ve ne kadar da bırakmak istemiyorlar diye bu arada evet ilginç bir takım yaratıklar o, var, var yani dev e, ayakların arasında, dev arasında bir böcek oturmuş iki tane var onlar hani onlar da öyle birisi balık tutuyor falan mesela oradan. ...sonra işte nehirdeki durumu görüyoruz. İşte burada tabii konuşmalar geçiyor aralarında. İşte ben yerimden kıpırdamam, ben de yerimden kıpırdamam. E bir çözüm bulmalıyız. İşte ne yapacağız falan diye. E, diyor ki benim aklımdan geçen bir yol var diyor. Sen paşa paşa önden atla nehre. Nasıl olsa ben seni atarım öbür türlü. Hani bırak ben geçeyim işte nehri görüyoruz orada. Güzel balıklar, alabalıklar falan yüzüyor nehirde. Orayı görüyoruz ama... E, ...tabii ki e, dev buna pabuç bırakacak değil. Diyor ki benim daha iyi bir fikrim var diyor. Ben alayım seni sırtıma diyor. Hani omzumun üzerine. Sonra diyor seni öbür tarafa. O diyor ki ha oldu diyor. Bu sefer ikimiz birden düşelim. Hiç de akıllı değil misin sen filan? Böyle bir hani laf da işte horozlanıyoruz artık yani. Derken e, dev e, başka bir fikir buluyor. Karga da onun omzunda bu arada. Hı hı. Metis herhalde artık bu noktada. Belki de e, evet. Ondan sonra e, buldum diye bağırıyor dev işte. O zaman diyor gel birbirimize tutunalım. İlk bölümde de söz etmiştik ya beni kucakla diye. Evet. Gayet güzel ikisi birbirini kucaklıyor. Sonra minik adımlarla dans eder gibi. Hani çok böyle zarif bir dans edasıyla minik minik dönüyorlar. Böyle hani derece derece döndüklerini görüyoruz resimlerde. Ve bir film şeridi gibi tasarlanmış ee, evet. bu sayfa. Çok güzel Peş peşe mesela. o sahneleri görüyoruz. Derece derece dönüşlerini görüyoruz. Ve herkes istediği tarafa geçmiş oluyor. Sonra da birbirlerini bir güzel selamlayıp. Yolun diğer tarafına geçip devam ediyorlar. Ve yine başladığımız e, kitabın açılış sayfalarındaki güzel manzarayla e, kitaba veda ediyoruz. Evet. Ve her ırmağın bildiği bir öykü olduğunu işte köprülerin vesaire Manzara güzel sözlerle. ama ayı ve dev için bir sürü şey e, tabii, değişmiş oldu. Tabii yani aslında oldu. bir sürü şey değişmiş oldu. Çünkü çok büyük e, ve muhtemelen çok korkunç sonuçları olacak. O köprünün de yok olmasına neden olabilecek muhtemelen bir çatışmanın... ...önüne geçildi. Ee, buradaki sembolleri... ...birazcık ben Aikido ile çok... ...ilişkilendiriyorum. Birazcık ben Aikido ile... ...çok cümlesinden ne anladığınızı bilmiyorum ama... E, ...sonuçta Aikido ilişkilendirme... E, ...ortaya çıktı. E, şöyle ilişkilendiriyorum. Aikido'nun... ...önemli... E, ...bir e, hareketi... ...aslında dönüş. Yani ellerini ileriye uzattığın zaman... E, Ellerini uzattığın zaman gittiğin son nokta yaşam çemberinin sınırı. Kendi etrafında dönersen eğer elini ileri uzatarak yaşam çemberini çiziyorsun. Ve aslında rakibini o yaşam çemberinin içine almak istemezsin. <gülüyor> Ama eğer alırsan da Aikido'nun hani e, işte güzel yaklaşımı burada başlıyor. E, zaten saldırısı olmayan bir tekniktir, e, bir sanattır Aikido. E, rakibinin uyguladığı güç neyse artık... Tekniğini uygularsın ve rakip o uyguladığı güç oranında kendine zarar verir sen bir şey yapmazsın ona sadece o çemberi çizersin mesela işte sana bir yumruk atıyorsa kolunu çok güzel böyle bir daire hareketi vardı pıt diye böyle atarsın o yumruğu bir kenara o da yuvarlanır gider duvara mı çarpar ağaca mı çarpar ne yapıyorsa onu yapar ama mümkün olduğu kadar da zarar vermeyecek bir teknik hani ustalaşmış adamlar tabii artık yani Hı -hı. onlar başka bir şey biliyorlar biz bilmiyoruz onları. Ee, ve hani böylece rakibine kendi gücüyle bile zarar vermemesini sağlayabilen ustalar vardır yani. Hani hı hı. E, yani çok şiirsel bir şey Aikido benim için bu arada. Yani hani o yüzden de böyle iştahlı iştahlı anlatıyorum. Ee, bana bu kitap hani bunu Aikido ne demek? Hani belki onu da söyleyebilirim. Yani uyumlu güç yolu hani do yol ki güç Chi ya da Çince'de hani hı hı. De söyleniyor. İşte ay de o uyum anlamına geliyor. Ve bu uyumlu güç yolu. Üzerinden bakarsak aslında iki tane gücü bir güzel e, birbirine uyumlu hale getirip de e, dönüştürdüğümüz evet. zaman aslında ortaya çıkan şey uzlaşma oluyor. Birbirlerinin yani, alanına saldırmak yerine. Evet ve birbirlerinin alanını kullandılar. Birbirlerinin evet. yaşam çemberini kullandılar. Kucaklayıp içine aldı aslında. Oradan da bakmamız lazım. Evet. Son derece barışçıl. Yani e, daha ne yapabilirsin hani? Çünkü o yaşam çemberi senin hayatta kalmanı sağlayan şey aslında. Evet. Hani. Ama e, işte o çemberin içine alarak bu meseleyi halletmeye çalışıyorsun ve sonucun sonucu barış. Evet buna. ve uzlaşma. Uzlaşma evet. müthiş bir şey. Uzlaşma. Herkes kendi yoluna devam ediyor bir de ondan sonra. Bu da çok önemli bir final. Yani herkes kendi yoluna devam ediyor. Evet. Zaten daha fazla bir şey de istiyor muyuz ki hani... Değil mi? Yani öyle bir şey ya bu. Evet. Ee, dolayısıyla e, köprüyü geçerken dev ile e, ayının öyküsü de e, ilk bölümde söz ettiğimiz kitaplar kadar derin. Evet. Be, ee, resimlerinden de birazcık söz edebilir miyiz? Edelim ee, çok, tabii. Çok, e, çok, çok güzel bir güzeller. tasarımı var. Çünkü... Ee, bir kere metne çok uygun. Evet. Yani her şeyle metne çok uygun. Ee, yani boya, çizgi evet kullanılmış ama mesela defter e, parçaları, bir haritadan bir parça. Mesela evet, kayalıkları yaparken bir kitaptan bir sayfa. işte bunlar kolaj olarak e, kullanılmış. Ve e, aslında ifadeye de doğrudan katılmış onlar. Yani orada bir mesela işte o harita çok kunt bir duruş var. Evet. Yani kaya olduğuna kesinlikle inanıyoruz evet. ona bakınca. E, o yüzden çok ayrıca güzel. Ee, ...işte karganın kanadında bir... ...kitap sayfası var falan. Hani böyle bir sürü yerde karşımıza çıkıyor bu. Beni en çok çarpan bu hani nasıl diyeyim sinematografik açılar mı desem nasıl desem yani böyle o kamera açıları gibi evet, yani ince tam ince tepeden tasarlanıp. evet tam tepeden görüyoruz müthiş bir ayrıntı yakalıyoruz o ayak sahnesi mesela çok güçlü bir ifade yani çok anıtsal çünkü o evet. hani bu iki ayak yerinden hani sumo güreşi olduğunu düşünsek onun yerinden kıpırdamaz onlar öyle bir kunt duruşları var vesaire bütün bunları resim çok güzel anlatıyor evet. ee, bu arada Heinz Yaniş'i... aslında Türkçe'de iki başka kitabıyla biliyoruz yani ben iki kitabını daha biliyorum belki daha fazla vardır ama bir tanesi ee, çocuklar için 21 kısa öykü müthiş bir kitaptır Kral ile Deniz Yani kısa öyküler ama müthiştir Çok kesinlikle önereceğim bu dönemde çok uygun kitaplardan bir tanesi ee, Diğeri de Futbol Rüyası O da e, çok çok güzel bir kitaptır e, Heinz yazdığı e, Futbol Rüyası e, Bu iki kitabı da kesinlikle öneririm ee, sanıyorum bugün evet, yayınımızın sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, birazdan Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını başlayacak evet, saat telefon... on buçukta. Ee, destek olmak isterseniz 0212 343 4141 e, ya da açıkradyo.com adresinden destek olun. Dünnesine Bence destek olursunuz ya. E, destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor> Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. Kitap dostu sizin okulu sundu.